1135 numaralı konu İbni Ömer ve İbni Mesud'un namazdaki huşu. Evet, İbni Ömer'i gördüm. Namaza gittiği zaman adımlarını sık sık atardı. Sanki bir karınca onunla yürüse karıncayı geçmeyecek kadar yavaş giderdi.